Ahirete İman Mukaddim'e Dünya aleminin son bulacağına dair Kur'an'dan ve tabiattan birçok delil mevcuttur. Dünya her yönüyle ihtiyar bir dünya. Atmosferin delinmesiyle insanları korkutan son dengenin bozulmasıyla havanın ısınması ve buzulların erimesiyle Nuh tufanı gibi bütün dünyayı suların kaplaması neticede kararsız bir dünya. Güneş enerjisinin gittikçe azalması. Tıpkı sobanın içindeki yakıt yandıktan sonra sobanın kızıllığıyla ısıtması gibi. Güneşin de kendi kendini yakmasıyla ışık ve ısı yayması. Aynı zamanda yüzündeki lekenin gittikçe büyümeye yüz tutması. Ayetteki güneş dürüldüğünde hakikatini doğrular. O da imamın başını saran amame gibi ki o lekede güneşi saracak ve dürecektir. Böylece güneşsiz bir dünya. Sura üfürülmesi kıyametin kopmasıyla Adem'den itibaren bütün ruhlar durumlarına göre kıyametin dehşetini hissedecek. ...müteessir olup... ...günahkarlar dehşete... ...korkuya kapılacak. Birinci sure üflendiğinde... ...dağlar çarpışacak. Sure üflenince... ...Allah'ın diledikleri... ...müstesna olmak üzere... ...göklerde ve yerde kim varsa... ...hepsi düşüp ölmüş olacaktır. Sonra ona bir daha üflenince... ...hemen ayağa kalkıp... ...baka kalacaklardır. Birinci surda... ...Allah'ın dilemesiyle ölmeyip kalanlar... ...Cebrail, Mikail... İsrafil Azrail veya hamele Arş ya da Rıdvan Melekleri, Huriler Cennetin hazinedarı olan Malik ile Cehennemin Vekşileri olan Zebanilerdir. Bu ayete göre nefha Sur ikidir. Birincisi Ölüm nefhası, ikincisi de Bağıs, dirilme nefhasıdır. Kur'an'a ve akla göre ahiretin ispatı. Bir daimi var olan Allah geçici bir yer yapıp ...daimi bir yer yaratmaması... ...mümkün değildir. Yaratacaktır, o da ahirettir. Kendisi ezeli ve ebedi... ...olan Allah'ın... ...değer verdiği misafiri olan insanlar için... ...hiçlikten ve yokluktan... ...geçici bir dünya yaratıp da... ...kudretine basit gelen, ebedi bir yurt olan... ...ahireti yaratmaması... ...mümkün değildir. İki, Allah'ın birçok isimleri... ...ahiretin varlığını gerektirmektedir. Mesela Rahman... ...rahim ve adil gibi. Rahman... ...rızık veren anlamına olup... ...rızıklanacak varlıkların da... ...var olmasını gerektirir. Aksi takdirde Allah'ın bu ismi gizli kalıp... ...bilinmeyecektir. Çünkü varlıklar olmasaydı... ...kimi rızıklandıracaktı? Hazine zatında değerlidir. Bilinmesi ise ona daha farklı bir değer kazandırır. Allah hadis-i kutsiyle, ...ben gizli bir hazineydim. Mahlukatı yarattım... ...ta ki kendimi bileyim ve bildireyim. Yani... ...küntü kenzen mahfiyyen... ...fekhalaktü lukhalke liyarifûni. Rahim. Şefkat eden anlamına olup... ...şefkata muhtaç varlıklara... ...şefkat etmeyi gerektirir. Ta ki bu isimle ve bu ismi de bilinsin... ...ve görülsün ve anlaşılsın. Zira zenginlik sahibi birisi... ...hem kendi zenginliğini görmek... ...ve göstermek ister... Allah'ın da kendi isimlerine bu iki açıdan bakması için varlıkların da olmasını ister. Oysa bütün annelerin şefkati birleşse Allah'ın şefkatinin yanında ölçüye girmez. O halde Allah şefkatiyle bu varlıkların olmamasına müsaade etmez. Hele hele bu varlıklar başlangıçta var edilmişse adil. Her şeye hakkını ve layık olduğunu veren anlamına olup, Zulme müsaade etmemeyi ister. Bir hayvanın bile hakkı hayatını koruyup ona adaletle muamele eden Allah. Elbette Firavunlarla Musa'ları, Nemrutlarla İbrahimleri, Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'la Ebu Cehil'i aynı kefeye koyup bir daha dirilmemelerine göz yummayacaktır. Bir mahkeme kurup adaletiyle onlara muamele ederek birine mükafat verirken diğerine de ceza verecektir. 3- Allah birçok sebep ve gayeler için bu kainatı yaratsın ve onun yaratılmasının gayesi olan iman ve ibadetle karşılıkta bulunanlara mükafat, iman ve ibadette bulunmayanlara ceza vermemesi mümkün değildir, verecektir, o da afirettir. Bir baba bile evlatları içerisinde en dürüst ve itaatkar olanı sevip mükafatlandırır, isyankâr olanı da cezalandırır, bunun gibi de Mümin ve kafir aynı seviyede tutulup toprağa girerek bir daha kalkmaması mümkün değildir. O halde ahiret olacaktır. 4- Çoğunlukla bu dünyada zalim cezasız, mazlum karşılıksız bırakılarak bu dünyadan göçüp gidiyorlar. O halde büyük bir mahkemeye bırakılıyor ki o da ahirettir. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Yani herkese bir müddet ve süre tanır... ...çokat hesaba çekmeden... ...başıboş bırakmaz. Nitekim bir köyde münakaşa olduğu zaman... ...o iş köyde köyün ileri gelenlerince... ...ve muhtar tarafından halledilir... ...tatlıya bağlanır. Ancak adam öldürme gibi bir durumda... ...büyük mahkemelerin bulunduğu yerlere... ...gönderilir. Köyde o kişiye cezanın verilmemesi... ...hiç cezanın verilmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü küçük suçlar... Küçük yerlerde cezalandırılırken büyük suçlar büyük mahkemelere sevk edilir. Bunun gibi de birçok insanı öldüren zalim veya bütün varlıkların hukukunu çiğneyen bir kafirin cezalandırılması, o varlıkların onlardan haklarının alınması için dünya mahkemesi ve hakimleri yeterli değildir. Zira sadece o zalimi öldürmekle bir kişinin hakkını almış oluruz ya diğerlerinin hakkı?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 tarla farelerine yem yapması mümkün değildir. Diriltecektir, o da ahirettir. Allah, kainat değerinde insana duygular versin de, onları kıymetsiz bir şekilde öldürüp yokluğa atması mümkün değildir. Oysa bir kişi bir fabrikayı kursun, ondan gerekli verimi aldığı halde onu yok edip iptal etsin, mümkün değildir, yok etmeyecektir. Hem bir insan evine fakir ve muhtaç birini davet etsin. İyice onu memnun ettikten sonra onu dövmesi hatta neticede öldürmesi mantıklı bir iş olmayacaktır. Belki bu bir zulüm olacaktır. Oysa zulümden münezzeh olan Allah insanları tekrar diriltecek ve ahireti var ederek onu içine koyacaktır. 6- İnsanın en küçük mide ihtiyacını yerine getiren Allah. En büyük isteği kalp, ruh ve aklın arzusu olan ahireti de elbette yaratacaktır. Mide, gıda ister. Kalp ise ebedi bir zattan başkasına razı olmaz. Ve insan kendisini ve vicdanını dinlese ebed, ebed diye haykırdığını işitecektir. Oysa insanın bu ebedi yaşama duygusu, arzu ve istek olarak midenin ihtiyacının yerine getirilmesinden daha önemlidir insan evet için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u ebediyedir. Mesela durumu gayet iyi olan bir baba, gayet iyi sevdiği evladının küçük isteklerini yerine getirdiği halde hiçbir zararı olmayıp tamamen faydasına olan en büyük istek ve arzusunu yerine getirmemesi elbette birbiriyle bağdaşmaz. Zira hem alabilecek kudrette hem de hiçbir engel olmayıp onu sevmektedir. Elbet mümkün değildir. Bunun gibi de her insanın hatta cehennem bile olsa kafirin dahi ebedi yaşamak en büyük arzusudur. 7. Normal ve sıkıntılı bir hayat daimi oldukça saadetli bir milyon sene sonu ölümle biten bir hayattan üstündür. Mesela insana teklif edilse ki bir milyon sene mesudane bir şekilde yaşayacak. Fakat sonunda bir daha dirilmemek üzere öleceksin. Bunu mu? Yoksa ebedi ancak normal ve bazen de sıkıntılı bir hayat mı istersin? İnsan vicdanının sesini dinleyecek olsa... ...birincisinden ah çekerken... ...ikincisinden oh diyecektir. Çünkü birincisinde 500 seneden sonra... ...idam sehpasına yakınlaşır gibi her an ölecektir. İkincisinde ise ölüm lezzetini acılaştırmadığından tam lezzet alacak. Ebedi yaşama ümidinin verdiği ışıkla yaşayacaktır. Nitekim mahpuslar dahi müebbet hapsi idama tercih ederler ve öyle edilir. Zaten idamlık müebbettikten daha ağır suçlarda verilir. Sekiz. Daimi zengin ve cömert olan elbette daima iyilik yapmak ister. Yapmak için de insanların daimi olup ...kendilerine teşekkür etmelerini istediğinden... ...onların devamlarını ister. Bunun gibi de... ...zengin ve cömert olan Allah da... ...kendisine daimi şükredecek varlıkların... ...varlığını ister. O da ahirette... ...ve ahiret ile olacaktır. Kötülükten... ...münesih olan Allah... ...elbette insanlara iyilikte bulunması için... ...insanların varlığının... ...sürekliliğini gerektirmektedir. Ta ki iyilik iyilik olsun... Yoksa geçici bir süredeki iyilik gerçek bir iyilik değildir. 9- İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün yaptığı işleri yazılır. Bütün işlerinin neticeleri Allah'a hesap vermek üzere kaydedilir. Mesuliyetli bir varlık olduğundan her şeyinden hesabı çekilecektir ki o da ahirette meydana edilecektir. 10- İnsan bu dünyada bir çeşit asker olup ölmesi onun terhis olması, hayat ise terhisten sonra başlar. Ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır. Peygamberimizin ifadesiyle kabir, ahiret menzillerinin yani durak ve istasyonlarının ilkidir. Böylece yeni bir yolculukla başlayan, yeni bir hayatın başlangıcı olmuş olmaktadır. Bitişin değil, başlangıcın habercisidir. 11- Ahiret ile ilgili meseleler Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini meydana getirir. Bir Allah'ın varlığı, iki peygamberlik, üç ahiret, dört emir ve yasaklar. 12. Kışta ölmüş iskelet halinde kurumuş baharı dirilten Allah... ...seni, beni ve bütün insanları da diriltecektir ki o da ahirettir. Zira kışta ölmüş ağaçlar ile insan iskeleti arasında... ...tam bir benzerlik görülmektedir. Onu sürekli tekrarlayan... ...bunu da yapacaktır. 13. Dünyanın çeşitli yerlerinden... ...kıymetli taşlar getirtip... ...güzel bir ev yapan birisi... ...daha sonra evin yıkılmasıyla... ...yeniden yapması... ...ilk yapmasından daha kolaydır. Nitekim restore edilen... ...tarihi binaların yapımında... ...her bir taşa bir numara verilir. Daha sonra aynı taş... ...düzenlendikten sonra... ...daha güzel bir şekilde... ...yerine yerleştirilir. Aynı yerde aynı taş... ...ve daha güzel bir surette... ...yeni bir taş getirmeye de... ...gerek kalmaksızın. Aynen böyle de. Yokluktan, çeşitli alemlerden getirilen... ...birçok kıymetli özelliklerle... ...bezenen insanların... ...ikinci defa tekrar... ...diriltilmeleri birincisinden... ...daha kolaydır. Çünkü bütün bu aşamaları... ...açmış, en üstün... ...seviyeye start almıştır... Allah'ın kudretine hiçbir şey zor değildir. 14. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanıp yeni bir ordu meydana getiren bir kumandan, bunu kolaylıkla yaptığı halde istirahata dağılan askerleri bir düdük sesiyle toplaması elbette daima kolay olacaktır. Tıpkı farklı yerlerden bir sınıfta toplanan öğrencilerin zil ile dışarıya çıkmalarındaki kolaylıkla dağılmaları gibi yine zil sesiyle aynı kolaylıkta bir araya geleceklerdir. O farklı yerde ve dağınık halde olmaları toplanamamalarının bir sebebi olamaz. Allah'ın da dağılan atom ve zerreleri ve vücut binasının taşları durumunda olan dağılmış hücreleri Hazreti İsrafi'nin sonra üfürmesiyle toplaması elbette daha kolaydır. O halde ahiret olacaktır. Ve bu ikinci oluşum ...ilk neşetinden daha kolay olacaktır. Gerçi kudreti sonsuz olan Allah için zorluk ve kolaylık ilk ve son mevzu bahis değildir. Başlangıçta nasıl ki ayrı ayrı yerlerden toplanılan insanlar... ...aynı zamanda eğitimden de habersiz birçok şeye de cahil idi. İnsanın da ruhu ruhlar aleminden aklı lehih mahfuzdan, hayali âlem misalden, vücudunun hücreleri dünyanın çeşitli yerlerinden toplanmak suretiyle bir araya getirilmiştir. Yukarıdaki asker misali gibi, nasır ki istirahat için dağılan askerlerin veya teneffüs için dağılan talebelerin bir düdük veya zil sesiyle toplanmaları ki onlar bu konuda eğitilmişlerdir. Elbette kolay olacaktır. Kimse kimsenin yanlış sırasına veya karargahına, bölüğüne, alayına, taburuna gitmeyip düzenli toplandıkları gibi birbirleriyle tanışan hücreler de kolaylıkla bir araya gelip insanı teşkil edeceklerdir. 15. Koskoca ağaçları küçük bir çekirdekten çıkaran Allah, elbette insanları da zeneb yani kuyruk sokumundan yaratacaktır, ahirete Nasıl ki her bir çekirdekte o ağacın başlangıcından bitimine kadarki programı derc edilmiş, ekilmesi halinde de bu durum görüldüğü gibi. insanların kuyruk sokumu da o insanın çekirdeği mesafesinde olup hayatının programı onda mevcuttur. İnsan ölüp bütün vücudu çürüdüğü halde, acımız zened denilen kuyruk sokumu yakılıp birçok tahrip edici ameliyeden geçirilmesine rağmen... Elastik bir özelliğe sahip olduğundan dağılmamakta ve parçalanmamaktadır. Tıpkı uçaklardaki kara kutu gibi ki uçak parçalansa da ona bir şey olmamaktadır. Mahluk olan bir insan bile uçak parçalandığı halde kendisi parçalanmayan bir kara kutu yaparsa, elbette halık ve yaratıcı olup her şeye gücü yeten Allah'ın da insanın acbuz zenebinde o insanı bütün özelliğiyle, bilgisayar disketi gibi her şeyi onun içinde muhafaza edecek ve ondan tekrar o insanı yaratacaktır ve buna da kadirdir 16 kış mevsiminin gidip yaz mevsiminin gelmesinde gece gündüzün değişmesinde havada bulutların toplanıp dağılmalarında öldükten sonra dirilmeye misaller vardır o halde öldükten sonra tekrar dirilme olan haşir haktır ve olacaktır Eczai asliye ile eczai zaide, yani asli esas cüzler ile fazla olan cüzler beraber haşredilecektir. Vücudun esas hücreleri ile atılan diğer fazla hücreler birlikte toplanacaktır. Bütün bu işler, yani mevsimlerin götürülüp getirilmesi, güneşin doğudurulup batırılması, bir anda toplanan bulutların ihtiyaç yerlerine sevk edilmeleri ancak büyük bir güç ve kuvvet, her şeye hakimiyetin neticesiyle ancak mümkün olabilir. Bütün bunları yapmakta ve yapacak olan Allah'ın bir odanın kapısını kapatıp, diğer odanın kapısını açmak kadar kudretine basit gelmektedir. O halde ahiret kapısını da sevdiği kullarına açacaktır. 17. Allah müminlere mükafat, kafirlere de ceza vereceğini söyleyip, daha sonra yapmamak güçsüzlükten ileri gelir. Allah ise güçsüz değil, her şeye kadirdir. O halde ahireti yaratmaya da gücü yeter. Her haysiyet ve şeref sahibi kişi vermiş olduğu sözü velev zararına da olsa yerine getirir. Eğer bu mükafat vermek ise yapmamak, yapamamaktan, aciz ve fakirlikten ileri gelir. Eğer bu cezalandırmak ise yani cezalandırmamak, cezalandıramamadan güçsüzlükten ve zayıflıktan ileri gelir. Allah ise fakir ve zayıf, aciz ve güçsüz değildir. O halde yapacak, afireti yaratacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mükerreren vaat ve vaid, yani mükafat ve tehdit ile itaat edene mükafat, isyan edene de ceza vereceğini söylemektedir. O halde sözünü yerine getirmemek, sözünden dönmek, Hulful vaat ve vaid Allah'a yakışmaz ve şanı müsaade etmez. Hem madem söz vermiştir, madem kudretine hafiftir, madem mükafat ve cezayı gerektiren sebepler vardır, o halde ahiret olacaktır. 18. İnsanların en emin ve dürüst kişileri olan peygamberler birbirlerini tekzip etmeksizin birbirlerini tasdik edip teyit etmişlerdir. Bir meselede üç kişinin ittifakı bile onun doğruluğuna bir delil iken binlerce peygamberler onların varisleri olan alimler ve evliyalar bu meselenin altını imzalamışlardır. Hepsi aynı davada birleşmektedirler. Aynı zamanda bütün bunlar bu meselede söz sahibi yetkili ve bu meselenin otoriter kişileridirler. O halde söz de onlarındır ve ona derler. Bu meselede yetkili olmayan ...kendini ve haddini bilmezlerin sözleri de... ...kale alınmaz. Kendileri başlı başına delil olan... ...peygamberler, hem cenabı Hakça da... ...doğrulanmış, kendileri de... ...onu tavsik edip, ilan etmişlerdir. Allah ve elçileri konuşurken... ...başkalarına susmak... ...ve itaat etmek düşer. Bu haber verenlerin halkası içerisinde... ...meleklerin de büyük yeri vardır. Hesapsız olan melekler de... ...bu davanın... ...en sadık şahitlerindendir. Evet bir meselede... ...iki ispat edici... ...binlerce inkar edenlere tercih edilir. Çünkü ispat edenlerin davaları... ...bir olup... ...aynı noktaya parmak basmaktadırlar. İnkar edenler ise... ...delilleri ayrı ayrı olup... ...iktifak etmezler. Yani ispat eden bir delilini gösterse... ...inkar edenin... ...kainatı ince elekten eler gibi... ...eleyerek araştırması lazım ki... ...görmedim desin... Oysa ahiretin varlığında binler ispat edicilerle beraber, milyonlarca delil o davanın doğruluğunu tasdik eder ki, ahiret vardır ve olacaktır. 19. İnsanları Cenab-ı Hak bu dünyaya bir nevi suretle fotoğraflarını almak için göndermiştir. Ta ki itiraz kapısı kapanarak herkes ebedi ahirette seyretsin. Her şey gören ve bilen, hafiz ismiyle hıfsedip koruyan Allah, bildiğini, gördüğünü ve hıfsettiğini insanlara göstermekle itiraza mecal bırakmayacaktır. Ayette de ifade edildiği üzere, kendilerine defterleri verildiğinde, burada hiçbir şey bırakılmamış, hep yazılmış diyerek yaptıkları her şeyin bir sayfede yani bir bilgisayar program ve disketinde yazılmış ve kaydedilmiş olduğunu bir dakik görecek. ...okuyacak ve seyredeceklerdir. 20. Cenab-ı Hak bir er mesabesinde olan insanı... generallik makamına çıkartıp... ...daha sonra hiçbir suçu olmadığı halde... ...onu baş aşağı atar gibi... ...suçsuz olarak rütbesini söküp atarak... ...ceza vermesi mümkün değildir. Madem değildir. O halde layık olduğu mevkiyi verecektir. Vermek için de ahiretin varlığı gerekir. O halde ahiret olacaktır. İnsan da bir er gibi rütbesiz bir asker idi. Yani bir varlığı yoktu. Allah ise ona insanlık gibi şerefli bir rütbe verdi. Bu durumda İslamiyet ile o şerefli rütbesini koruyan insanı yokluğa atmak o rütbeyi vermekten daha öte insan için acı olacaktır. Rütbeyi almamak acı olmayacak. Belki verilen rütbenin alınması daha acı olacaktır. Şöyle ki, fakir insan için zaten fakir olduğundan onun için pek bir kayıp söz konusu değildir. Ancak zengin insanın kaybı gerçek kayıptır. Çünkü olmayan değil, var olan bütün varlığını kaybetmiştir. İnsan da var olmasaydı, ikincisine yani var olduktan sonra ölüp bir daha dirilmemeye göre pek bir kaybı olmayacaktı. Çünkü var değil, yok idi. Ancak var olduktan sonra varlığını kaybedip diritilmemesi en büyük kayıp ve yokluk olacaktır. Yoktan elem yoktur. Varın yokluğundan ise elem vardır. Bu ise bir abesiyettir. Allah ise zatının ezeliyet ve ebediyeti kadar bundan münezzehtir. O halde ahiret olacaktır. 21 Vermek isteneseydi istemek de vermezdi. Yani Allah insanlara ahireti vermek istemeseydi, insanların içine ebedi yaşama duygusunu, ahiret isteğini de vermezdi. Şöyle ki, insanda tatlı isteği olsun da tabiatta tatlı bulunmasın. İnsanda mide var, ağız var ancak yiyecek şey olmasın da bulunmasın. Veya yiyecek şeyler olsun ağız ve mide olmasın. İnsanda göz olsun görecek şeyler olmasın. Kulak olsun ancak işitecek şeyler bulunmasın. Veya tersleri. işitecek, görülecek şeyler var. Kulak ve göz yok. Madem bunların bulunsuz olması mümkün değildir. O halde insanda ebedi yaşama, hiç ölmeme sonsuzluk duygusu olsun da öyle bir yer bulunmasın. Mümkün mü? Madem bulunacaktır işte o da ahirettir. İnsanın gerek fotoğrafla Gerek kasetler gibi yollarla her şeyini korumaya ve hissetmeye çalışması ebedilik duygusunun bir yansımasıdır. İnsan filmle, teyiple, video ile işlerini her şeyini ebedileştirmek ister. Zahiren kendisi gitse de geriye bıraktığı şeyler baki kalsın. Yokluğa gittiğini düşündüğümüz geçen baharların çiçek ve meyveleri vesaireleri, her şey bile yokluğa gitmemiş, hafızalarda ve resimlerde korunmuş olmaktadır. Hatırlamakla ona bir varlık ve vücut veririz. Konuşulan kelimelerde yokluğa gitmemekte, kulaklarda, hafızalarda ve dağınık olarak tabiatta bulunmaktadır. Hiç mümkün müdür ki bir çiçeği hatta ve hatta insanın bir kelime ve harfini bile yokluğa atmayan ve yok etmeyen, hayaline dahi israf etmeyen Allah, hiç o insanı yok eder mi? Haşa ve kella. Her şey elinde ve emrinde olan o zat münezzehtir. O halde Allah insanı ve onun her şeyini muhafaza edip ahirette tekrar diriltecek ve onu bakileştirip ebedileştirecektir. O da ahirette olacaktır. İade edilmemek üzere zeval nimeti nikmete, yani azaba, şefkati zahmete, muhabbeti musibete ve lezzeti eleme ve rahmeti zıddına kalbeder. Nebe suresiyle Cenab-ı Hak ahireti ispat için der. Size zemini güzel serilmiş bir deşik, dağları hanenize ve hayatınıza defineli direk, hazineli kazık, sizi birbirine sever, ünsiyet eder, çift. Geceyi ha rahatınıza, rahat uyumanıza örtü, gündüzü meydanıma eşet, güneşi ışık verici, ısındırıcı bir lamba, bulutları ab hayat çeşmesi gibi ondan suyu akıttım basit bir sudan bütün erzakınızı taşıyan, bütün çiçekli, meyveli, muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda icat ederiz. Öyle ise yevme fasıl yani ahiretin diğer bir adı olup iyi kötü, her zıddın birbirinden ayrıldığı gün olan sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelmez. Size ağaçtan meyveyi ve ateşi ve ottan erzakı ve hububu ...ve topraktan hububatı... ...ve nebatatı verdiği gibi... ...zemini size hoş bir... ...erzakınız içinde konulmuş... ...bir beşik... ...ve alemi güzel... ...ve bütün levazımatınız içinde bulunur... ...bir saray yapan... ...bir zattan kaçıp... ...başıboş kalıp... ...ademe gidip saklanılmaz... ...vazifesiz olup... ...kabre girip uyandırılmamak üzere... ...rahat yatamazsınız... ...zira... ...dünya boşu boşuna dönmüyor...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 Ahirete imandan amaç, insanların nazarlarını faniden bakiye, ebedi hayata çevirmek için olmakla beraber, insana bu dünyada huzur sağlamayı amaçlar. Ruha rahat olacak ahiret esintisini kalbe üfler. Ahirete imanın insan sınıflarından çocuklara, anne ve babasını kaybeden bir çocuğa en iyi teselli, onlarla tekrar ebedi ahirette beraber olma inancıdır. Gençlere... Gençin taşkınlığını, sefahet ve isyanını gemleyip, itaat, emniyet ve dürüstlüğe serkeden tekrar hesap vereceğini hatırlatarak istikamet olan doğru yolda gitmesini sağlayan ahiret inancıdır. Gençte akıldan ziyade his hakimdir. Ahiret inancı ona hissi değil, akli hareket etmesini sağlayacaktır. Deli kanlı olup, kanı deli gibi akan, eli kanlı genç ahirette bir hesabın olacağını düşünerek ...ihtidali demle hareket edecektir. İhtiyarlara... ...taze gençliğini kaybedip... ...yerine meşakkatli bir hayat olan... ...ihtiyarlık içindeki... ...insana en büyük keselli... ...ebedi genç olma... ...ve genç kalma inancıdır. Ancak o ihtiyar... ...ihtiyarlığın gibi yerine ebedi hayatta... tar taze bir gençliği kazanıp... ...sürekli genç kalacağını hatırlamakla... ...ihtiyarlığın meşakkatlerinden kurtulup... ...Allah'a iman... Ve ibadet içinde bir hayat geçirmesini sağlayan ancak ahiret inancıdır. Bunun yerini dünyada başka hiçbir şey dolduramaz. İhtiyarlık gencin ve gençliğin öyle bir iflasıdır ki milyarderin iflasından daha hazin ve üzücüdür. Zira birinde tekrar kazanmak ihtimali varken ihtiyarlığın tekrar gençliği bu dünyada kazanma ihtimali yoktur. Ancak bu ahirette mümkündür. Anne ve babaya... ...ebedi hayatta... ...tekrar beraber olacaklarını hatırlatıp... ...ölen küçük çocuklarının ise... ...kendileri için ahirette şefaatçı... ...ve sevimli bir çocuk olarak... ...tekrar verileceğini hatırlamakla... ...aile hayatını bir cennet gibi yapan... ...ahiret inancıdır. Zindanda bulunanların çocuğunu... ...padişahın kendi has sarayına alıp... ...bakması gibi. Hapse düşen bir anne... ...evladından ayrılmamak için... ...onu da hapishaneye alması... ...ona bir iyilik değil... ...kötülüktür. Mesela... ...hapisteki annenin evladını... ...padişah isteyip, kendi... ...özel hizmetçilerinin nezaretinde... ...kendi sarayında bakılmasını sağlaması... ...evlat ve anne için de hayırdır. Hatta belki de... ...evladın hatırı için... ...annenin affedilmesine sebep olabilir. Veya bir görüşme anında... ...padişah çocuğu hapishaneye değil... Belki hapishanedeki anneyi huzuruna getirip görüşmelerini sağlar. Hadislerde de belirtildiği gibi. Çocuğa haydi cennete gir denildiğinde çocuk anne ve babamı almadan girmem diyecektir. Allah'ın izniyle imanlı olan ebeveynine şefaatte bulunacaktır. Cennette anne için en büyük lezzet evlat ve çocuk sevgisidir. Dünyada çocuk iken ölen ahirette de ebedi çocuk olarak kalacak. Ehli cennet olan ebeveynine sevimli bir evlat olarak verilecektir. tert ve topluma. İnsanlara vazifelerinin sorumluluğunu, insanların haklarını bilmeyi, vazifede dürüstlük ve çalışmayı, kısaca toplumda anarşiyi engelleyip, hürmet, merhamet, emniyet, itaat, helal ve haramı bilip, haramdan çekinmeyi sağlayan ahiret inancıdır. Özetle, insana insanlığını kazandırıp, kendisine kendisini tanıttıran. Yani nereden geldiğini, nereye gideceğini ve bu dünyadaki vazifesinin ne olduğunu hatırlatıp madden ve manen mükemmelleşmesini sağlayan ahiret inancıdır. Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tarafına giden yolculara da hem vesika, hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki hiçbir vazife o vazife kadar önemli değildir